sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalet de ateştedir kardeşlerim Allah bizleri iman üzerine yaşatıp iman üzerine öldürsün her türlü bidattan dalaletten uzaklaştırsın akıbetimizi cehennem ateşine girdirmesin Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala'nın göndermiş olduğu bütün peygamberlerin iki büyük mesajı vardır. Birincisi insanları Allah'a şirksiz bir ibadetle sevk etme. İkincisi ise tağutlardan sakındırmadır. Çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında Andolsun ki biz Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik diyor. Kardeşlerim, metodu, gayesi, hedefi itibarıyla bu iki esasa dayanmayan davetler, yollar, peygamber yolunun dışında sayılır ki beklenen sonucu da vermesi mümkün değildir. Allah'a ibadet ediniz, ferensibile. Tevhid ve sahih akideyi yerleştirme, Allah'a itaat ve Allah'ın dinine tabi olmak gibi hedefler amaçlanır. Kardeşlerim, tağuttan sakınma ilkesiyle ayrılıklardan, mezhepleşmeden bidatlardan, buna götüren her türlü şirkten, küfürden, zulümden, fısktan, dinden yüz çevirme gibi şeylerden uzak durma hedefi gözetilir. Aleykümselam ve rahmetullah ve Berekatim. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Din esasları ve ayrıntıları itibariyle bu iki esas çerçeveye dayanır. Bundan dolayı da Allah'a davetin vazgeçilmez olmazsa olmaz mesabesinde iki özelliği vardır. Birincisi kardeşlerim dinin akidenin ortaya konması öğrenilmesi öğretilmesi tebliğ edilmesi, yayılması ve onunla amel edilmesidir. İkincisi ise kardeşlerim, dinin akidenin ve şeriatın korunması, savunulması ve buna muhalif olan şeylerin ortaya konması. Bu Kur'an'ın, peygamberlerin, ashabın ve bütün müminlerin yoludur kardeşlerim. Allah bizleri bu yolda öldürsün. Allah hepinize rahmet etsin kardeşlerim. Hepimize merhamet etsin. Kur'an şirk, küfür ve dalalete götüren yollardan sakındırmaya önem vermiş. Bu yolların mahiyetini ve zararlarını açıklamıştır. Tabi dedeciğim bir çay koy da gel. Hadi canım. Bakın kalbini bizi anmaktan gafil kıldığınız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğmediyor diyor Rabbimiz. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bilmeyenler dediler ki Allah bizimle konuşmalı ya da bir ayet mucize gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi dediler. Kalpleri birbirine benzerdi. Gerçekleri iyi bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik diyor Rabbimiz Anhu ve Teala. Evet kardeşlerim. Ali selamet ve selamına nazil olan. Gerçek şu ki insan ilim ve malda zengin olduğunu görmesiyle asar. Kardeşlerim. Akideyi çok net bir şekilde anlama açıklama onu güzel öğrenme bir müslümanın ayağını sağlam bir şekilde zemine basmasına sebep kılar. Birçok ayet akideyi yerleştirme, dini açıklama kalplerinde eğrilik olan ve dalalet ehli olanların yanlış ve sapkın inançlarının ifşa edilmesi batıl ve yanlış olan metot ve yollarının beyanı konayalır. Şünnette bu konuyu ele alan çok sayıda hadis takvir ve uygulama örneği vardır kardeşlerim. Bakın Allah'ın Resulü ve vesselam sizden öncekilerin yoluna tabi olacaksınız diyor. Evet Yine bu ümmetin 73 fırkıya ayrılacağını haber veriyor. Dalalet öncülerinin ve haricilerinin çıkacağı fitneyi haber veriyor. Allah Yahudi'ye, Hristiyan'a lanet etsin. Onlar peygamberin kabirlerini mescid edindiler demiştir. Hz. Ayşe annemiz ve vesselamın ümmetini onların yaptıklarından sakındırmak için uyardığını söylemiştir. Allah subhanahu ve teala bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Sahabe asrının sonlarına baktığımızda havariç, şia, kaderiye fırkaları zuhur edince asap müslümanları uyarmak için münazara, delil getirme, reddiye ve sünneti savunma, batılı ifşa etme, bidat ehlinden uzak durarak İslam ümmetini koruma gerektiğinde savaş ve mücadele yoluyla onlara karşı koyma şeklindeki metotlarla onlarla mücadele etmişlerdir kardeşlerim. Fitne adam öldürmekten çok daha büyük günahtır. Allah her türlü fitneden Muhammed ümmetini korusun kardeşlerim. Kardeşlerim, durumumuza bakacak olursak gerçekten durumumuz çok vahim ve çok tehlikeli. Dışarıdan İslam düşmanları içeriden Bidat ve Fırkayı Dalle taraftarları dinin yıkılması için o kadar çok uğraşıyorlar ki hakikaten biz Müslümanların biz inanıyor diye diyen bu insanların hakikaten çok çok düzgün, samimi, gayretli, ihlaslı bir çalışmaya ihtiyacımız var. Düşünün, İslam dünyasının içinde o kadar çok fırkayı dalle var ki, o kadar, o kadar çok ehva, heva ehli insanlar var ki ve öyle bölünmüşüz ki öyle parçalanmışız ki kardeşlerim bu parçalanmanın içinde her fırka, her parti hep kendi doğrusunu yaşama arzusu içinde her grup kendi içinde yapılanmakta aynı kıbleye döndüğü halde Allah'ın emrettiği namazı kıldığı halde birbirlerine merhamet etmeleri gerekirken birbirlerine yapmış oldukları sertlik, sert muamele, kardeşlikten uzak tutumlar, yaptıkları yıkıcı çalışmalar, hiç de İslam'ın istediği, Allah'ın istediği bir şey değil kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala doğruyu anlayanlardan, doğruya tabi olanlardan eylesin kardeşlerim her şeyin başı inanın cehalettir. Cehalet, insanı o kadar cesaretli kılar ki, cahil olan insan, belki görünüşüne her zaman önem verebilir. Giyinişi, saç modeli, sürdüğü koku, ayakkabısı, hatta belki ayakkabısının boyasına kadar. Ama, müslüman olan insan, en önce kalp temizliğine ki ondan sonra beden temizliğine dikkat eder. Eğer kalp hakikaten bağlı Allah'ın zikriyle onun emirleriyle dop dolu değilse dış isterse bembeyaz olsun, zemzemle yıkansın neye yarar ki kardeşlerim? Aleykümselamu Rahmetullahi Wabarakatuhu Onun için kardeşlerim Önce İslam'ın Belli bir kökünden gelen Öğrenmemiz gereken Kelimeleri bir öğrenelim Allah cehaletimizi Gidersin indirdiği Vahiy ile Amel etmemizi Nesillere yaymamızı Bizlere nasip etsin Kardeşlerim sizlere anlatmak istediğim ilk kelime iftirak kelimesi. Dil açısından iftirak kelimesine bakarsak kardeşlerim, iftirak, sözlükte içtimanın zıttıdır. Fark kelimesi de cem kelimesinin zıttıdır. Faraka kökünden türetilen bu kelime ifsat anlamında kullanılır. Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında dediği gibi hep birlikte Allah'ın ipine İslam'a sımsıkı yapışın parçalanmayın. Yani içtimadan bir araya gelmekten sonra ayrılmayın diyor. Bir başka ayette ise kardeşlerim geçimsiz eşlerin durumunu tasvir ederken eğer eşler birbirinden ayrılırsa Allah bu nimetinden her birini zenginleştirir. Yani eşler ayrılmaya boşanmaya karar verirse. Bu ifadelerde de iftirak, iştimanın zıttı olarak kullanılır. Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bulundukları meclisten ayrılmaları birbirinden uzaklaşmaları Aleykümselam Aleykümselam Kardeşlerim iftirak inkisam parçalara ayrılma anlamında da kullanılır. El firku bir şeyin yarılıp açılması şu ayet bunun örneğidir misal asasıyla denize vurunca derhal yaraldı. Her koca bir dağ gibi oldu diyor. Kardeşlerim fırka ayrılıp giden Grup, hizip manasına gelir. Mufaarakat, benzememezdik. mufale babından kullanıldığında, bir şeyden farklı olma ve benzememek gibi anlamlara gelir. Özet olarak kardeşlerim, kafanızı şişirmeyin Arapça terimlerle. İftirak, ayrılık, ayrılma farklılık farklı olma benzememe şaşkınlık dalalet ayrılık gruplaşma ana yoldan ana gövdeden ayrılma çoğunluktan veya cemaatten ayrılma gibi anlamlarda kullanılır. Kardeşlerim, ıstilah olarak iftira kelimesine bakarsak dinde ayrılık ihtilafa düşme anlamına gelir aynen demin Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle Yahudiler 71 veya 72'ye ayrıldılar hadisinde de bu anlam kullanılmıştır. Bu usuldeki ihtilaf yani dinin özüyle ilgili tartışmalara götüren ve kişiyi din dairesinden çıkaracak olan ihtilaftır. Allah böyle bir ihtilafa düşmekten bizleri korusun. İstilahta kullanılan ikinci yerse kardeşlerim İslam Müslüman cemaatından ayrılmak. Bu da bütün ümmetten Ali sallallahu aleyhi ve ashab ve onların yoluna tabi olanların yolundan ayrılmak demektir tut uyulması gereken herhangi bir meseleye muhalefet, imamlara karşı isyan, müslümanlarla savaşmayı helal sayma gibi bir eylemde bulunan kişi, müfarık, ayrılan, ayrılıkçı sayılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi, kim cemaattan bir karış uzaklaşacak olursa, İslam'a olan vaadini bozmuş olur diyor. Yine Ali Silat ve Selam Efendimiz bir sözünde kim İslam cemaatından İslam'ın esasları dairesinden çıkar ve bu arada ölürse ölümü cahiliye ölümü üzerine olur. Ve kim Müslümanlara karşı mümin, münafık ayrımı yapmadan savaşır ve vaat ettiği sözlerini de yerine getirmezse o kişi benim ümmetimden değil. Kim cehalet saikiyle asabiyet adına tavır takınır, asabiyet ırkçılık, kabile adına savaşır vehut insanları asabiyete teşvik ederse o kişinin ölümü cahiliye üzerine olur diyor kardeşlerim. Evet. Allah subhanu ve teala bizlere hayır ihsan etsin. Müslüm'ün naklettiği bir rivayette ise kardeşlerim, kim taattan çıkar, cemaattan ayrılır, sonra da ölürse cahiliye ölümü üzerine ölür. Kim ki cahiliyet sahikiyle kavmiyet adına kavmiyet davası için öfkeye kapılır ve bu uğurda savaşırsa o benim ümmetimden değildir. Kim de ümmet içinde ümmete karşı savaşır? Mümin münafık ayrımı gözetmeden ümmete mensup olmasına bakmadan savaşırsa o benden ümmetimden değildir. Diyor. Demek ki kardeşlerim bu hadislerde cemaattan ayrılanlar müfarık şu gruplara ayrılmıştır. Birincisi cemaattan yani İslam cemaatinden toplumundan ayrılanlar. İkincisi itaatı bırakanlar, isyan edenler. Üçüncüsü, kılıçla, silahla ümmete savaş açanlar. Dördüncüsü, cehaletten kaynaklanan ayrılıklar. Bu cehaletten kafa karışıklığından meydana gelen ırkçılık taassubu, taraftarlığı, asabiyet, fitne çıkarma, bidat ve fırka eğiliminde olma bu grup fiillerine girmektedir. Allah bizleri haktan ayırmasın. Sayılan gruplara ait bütün özellikleri fırkalar ve mezhepler içinde görmek mümkün kardeşlerim. İftirakı genel bir tanımla şöylece ortaya koymak daha mümkün. İtikadı veya ameli dinin bir esasına veya esaslarından birinin karşı çıkma, reddetme, ümmetin ile ilgili herhangi bir hususta, örneğin İslam cemaatine ve imamlara, toplum önderlerine karşı çıkma, İslam ümmetinden ayrılma. ekli ehli grubu ise, bunlar, sünnet ve cemaattan, İslam toplumundan ayrılanların yoluna mensup olanların fırkası grubudur yolları sünnet yolunun dışında sahabe yolunun zıttına bir yoldur bunlar İslam toplumuna karşı savaş açan cinde, dinde cedel ve tartışma yolunu benimseyen ehli kelam dinde yeni arayışlar içinde olan ve bidat ihdas eden havaric şia, kaderiye, mürciye mutezile, cehmiye müşebbihe, mutasavvife, batiniye, felasife ve eşariye, maturidiye ve bunların yoluna tabi olanlardır. Allah onların yolundan bizi uzak tutsun. Bütün bu gruplardan çok sayıda mezhep ve fırkalar çıkmıştır ve hala da çıkmaya devam etmektedir kardeşlerim. son asrın hareketlerine baktığımızda birçok yeni fırkalar da çıkmaya başlamıştır. Milliyetçilik, diriliş, modernizm, sosyalizm bunların hepsi fırkılaşma eğilimde. Hatta dinden yüz çevirme ve ümmetten ayrılma yolundadır. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim ehli fırka ve ehli hevanın hepsi ister itikadi, ister kavli, isterse de ameli konularda olsun bidatlarla iç içe olup bu onların ayrılmaz bir özelliği olmuş. Bir başka açıdan bakacak olursak kardeşlerim, ehli bidatın bir bütün olarak ehli heva olduğunu bidatların da fırkaya Mümasil olduğunu müşahede ederiz. Sünnet nasıl ki cemaate yakındır kardeşlerim. Aynı şekilde bidat da fırkalaşmaya yakındır. Bundan dolayı ehli bidat ve fırka tabiri kullanılmıştır ki bu da meşhurdur. Allah hepimize merhamet etsin. Kardeşlerim ayrılık fırka Ehli bidat ve ehli hevanın en belirgin özelliğidir. Sünnet yoluna tabi olan ama bir şekilde bir bidata bulaşan aşırı olmamak kaydıyla ve o insanları o bidata uymaya çağıran kişinin bu hali onu sünnet dairesinden çıkarmaz. Ama muhakkak onu belli bir günada ne yapar? Sokar. Bu meyanda, ehva ve onun tanımına bir bakalım kardeşlerim. Ehva, heva kelimesinin çoğuludur. Heva, düşme anlamına da gelir. Yüksek bir yerden atma, fırlatma gibi anlamlar da kullanılır kardeşlerim. Mesela Kuranda, alt üst olan şehirleri de o yaptı manasında kullanıldığı gibi Yine heva kardeşlerim nefsin arzusu ve iradesi anlamına da gelir. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerim yine ehva kelimesi yoksa insan her arz ettiği şeye sahip mi olacaktır? Diyor. Evet kardeşlerim. Heva kelimesi insanın bir şeyi sevmesi, o şeyin insanın kalbini kuşatması esir alması olarak tarif edilmiştir. Kur'an'a baktığımızda ise kardeşlerim nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran, yani nefsinin arzularına engel olan ve nefsin Allah'a isyan hususundaki yönlendirmelerine mani olan, şeytanın yoldan çıkarması, şeytanın kişinin arzu ve aklını elde etmesi, etkilemesi demektir. Yine bu bağlamda olmak üzere, şeytanın hayrete düşürme şaşırtma gibi anlamları da vardır şeytanların şa saptırıp şaşkın olarak, olarak çöle düşürmek istedikleri mealindeki ayette bunun örneğidir özet olarak kardeşlerim heva düşme haktan sapma nefsin arzu ve isteklerine meyletme bir şeyi sevme ve o şeyin kalbi kuşatması, şeytanın kişinin benliğini ele geçirmesi, şaşkınlık, dalalet, günah ve zulüm gibi manalara gelir. Dinde ise, ıstılahtaysa kardeşlerim, heva hidayetin zıttıdır. Bu da nefsin arzularına meyletmesi ve dinin hilafına olacak şekilde kalbin arzuların peşine takılmasıdır bu nefsi arzularda inanç ve akait sahasında şahsi görüşlerde ve mezheplerde söz konusu olmaktadır kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin kitap ve sünnetin çerçevesi dışına çıkan her şey hevadır böyle bir tavır içine de giren insana ehli heva denir Aleyküm selamını İlim ve hakikat yolundan gitmeyen herkes ehli ehva olarak isimlendirilir. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Allah'tan bir yol göstericisi olmaksın kendi hevesine o daha sapık kim olabilir diyor Rabbimiz subhanu kuvveti ala. Kardeşlerim, Allah ayağımızı İslam'da sabit kılsın. Kur'an ve Sünnet'in çerçevesinin dışına çıkan, ister ülama'dan, ister abid, ister zahit olsun, ehli hevadır. İlim yoluna tabi olmayan herkes kendi hevasına tabi olmuş demektir dini alanda bilgi sahibi olma ancak Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla göndermiş olduğu hidayet, doğru yol vasıtasıyla mümkündür kardeşlerim. Bunun dışındaki yollar, ehva hevasına tabi olma yollarıdır. Allah bizleri bu yoldan uzak kılsın. Kardeşlerim heva Allah'ın kitabında eleştirel olarak ele alınmıştır. Peygamberlerin getirmiş olduğu hakikat ve hidayetten yüz çevirme evadır. Allah Subhanahu ve Teala kitabında andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik ve onu Cibril ile destekledik. Ne var ki? Gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız. Bir kısmını da öldürdünüz diyor Rabbimiz ve Hüveteala. Evet kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın Allah o Resullerin yolundan bizleri saptırmasın kardeşlerim Allah'ı zikretmekten ibadetten kaflet ve arzularına tabi olmakta hevadan sayılmıştır aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi aleykümselam ve rahmetullah Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran yine kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğmediyor. Allah'ın dini ve şeriatı dışında hüküm vermek de hevadandır kardeşlerim. Ey iman edenler! Adaleti titizlikten ayakta tutan kendiniz, ananız, babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsun, fakir olsun Allah onlara sizden daha yakındır hislerinize uyup adaletten sapmayın şahitliği eğer büker doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor Allah bizi hayırdan ayırmasın kardeşlerim heva bu özelliklerden sahibini galalete ayrılı ve bunun sonucunda da ateşe götürdüğünden dolayı bu şekilde atlandırılmıştır heva sahibini ateşe götürür kardeşlerim Allah nefsimizi hevaya uymaktan beri buyursun kardeşlerim Allah'ın dininden yüz çeviren ilave veya eksiltmelerde bulunan değişiklik yapan kişi ya hevasına uymuş veyahut da bidatlara tabi olmuş birisidir bunun üçüncü bir ihtimali yoktur kardeşlerim bu hevaya tabi olmaktır akıl şayet dinin esaslarına naslarına tabi olmazsa ne olacak sonunda kardeşlerim zorunlu olarak kendi arzu ve isteklerine tabi olacak bu da apaçık bir dalalettir Allah bizleri böyle gülünç aşağılık durumlara düşmekten beri buyursun bakın Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında ne diyor ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık o halde insanlar arasında adaletle hükmedi heva ve hevese uyma sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır, diyor. Kardeşlerim, dolayısıyla iş iki noktada düğünlenir. Hidayet ve dalalet. Bunun üçüncü bir ihtimali yok. Allah bizi hidayette daim kılsın, dalaletten ve dalalet ehlinden de beri buyursun. Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında kalbini bize anmaktan gafil gıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğmediyor. Demek ki vaka kardeşlerim Allah'a itaat ve hevaya tabi olmak şeklinde iki yönlü olarak ortaya çıkıyor. Rabbimiz subhanahu ve teala'nın dediği gibi Allah'tan bir yol göstericisi olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir diyor. Bakın bu ayette bir önceki ayeti teyit ediyor. Demek ki Allah'ın hidayetine tabi olmayıp nefsine uyanların en büyük dalalet içinde olduklarını ifade ediyor. Vidad ihdas eden vidatlara tabi olan kişinin durumu da böyledir kardeşlerim. Zira o Allah'ın hidayet kaynağı olarak gönderdiği Kur'an'a değil Allah'tan hiçbir delil olmaksızın kendi hevasına oymaktadır. Demek ki ehli ehva bunlar ehli sünnet ve cemaata muhalif olan kılıç ve silah yoluyla İslam toplumuna ve onların önderlerine karşı çıkan hariciler, asiler, imamlarla tartışılan kimselerdir. Kelam, bidat, celdel metodunun taraftarı olan hariciler, şia, kaderiye, mürciye, mutezile, cehmiye, müşebbihe gibi bu fırkaların usul ve metodunu benimseyen veyahut ta kendisine ait olan ama sünnet yoluyla çelişen metotlar ihdas eden her hareket ehli ehva grubuna dahildir. Milliyetçilik, modernizm, komünizm gibi ideolojilerin taraftarları da böyledir. Kadiyanilik, bahayilik, babilik gibi yeni mezhepler de batiniye, gafziye, sufiye gibi birçok mezheplerde bunları benimsemişlerdir. Allah bizlere yardım etsin kardeşlerim bidat ve tarifine bakacak olursak e, kardeşlerim bidat ve tarifine bakacak olursak başlama ve inşa etme veyahut kelimede yine kuyu kazma, yapma veyahut ilk olma önce olma veya bidat hades yeni anlamında kullanılır dini alanda kullanılan bir ıslah olarak ifade ettiği anlam ise dinin kemale ermesinden tamamlanmasından sonra, din bünyesinde ihdas edilen yeni şeylerdir. Bidat, tekrarlayayım kardeşlerim, sözlükte hades, yeni anlamında kullanılır. ise dinin kemale ermesinden, tamamlanmasından sonra, din bünyesinde ihdas edilen yeni şeylerdir. İhtira kelimesi ise, bir şeyi geçmiş bir örneği olmaksızın var etme yaratmak anlamına gelir. Halk o göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Allah göklerin ve yeri yaratmış. Bu yaratma geçmiş bir örnek olmaksızın yoktan var etme şeklinde olmuştur. Kardeşlerim Bidat'ın sözlük karşılığından birisi de Yeni İntika, kelam, kesintiye uğrama, bitme, sona erme, bitkinlik, yorgunluk gibi anlama gelir. Demek ki bidat sözlükte başlama, yapma, inşa etme, yenilik, yaratma, yenilemek, kesinti gibi anlamlara geliyor kardeşlerim. Allah bidatın her türünden bizi uzak kılsın. Şer'i ıstılahtaki karşılığına bakacak olursak kardeşlerim tek kelime herhalde sünnetin zıttı demek en güzel cümlelerden birisi. Bidat sünnetin zıttı. Bidat Allah ve Resul'ün emretmediği ne vucup ne mübah mesabesinde herhangi bir dini emre konu olmayan her şeydir. Yine bu meyanda kardeşlerim bidat, kitap ve sünnete aykırı olan itikatlar ve ibadetlerdir. Haricilerin, rafizilerin, kaderiyenin, cehmiyenin sözleri, raks ve müzik eşliğinde mescitlerde ibadet edenlerin, halkalar oluşturup zikredenlerin uygulamaları, haşaş içme veyahut bu gibi telakkilerin uygulamaların çoğu Kur'an ve sünnete muhalefet edenlerin müşterek vasıflarıdır. Bidat Allah hakkında hüküm bildirmediği, cevaz vermediği şeydir kardeşlerim. Kim Allah'ın hakkında bir delil bildirmediği bir şey yaparsa o şey nedir? Bidattır. Bu şeyin tartışmalara konu olmuş bir şey olması da durumu değiştirmez. Bidat, Aliye Salat ve selam ve ashabının uygulamalarına aykırı olarak dinde ihtisas edilen itikadi ve ameli her şeydir. Aleykümselamünaleykümullah hoş geldiniz. Demek ki bidat dini sahada ihtisas edilen ama dinle çelişen şey. Bununla din kökenli bir uygulama ile yapıldığı şekilde Dini bir ibadet ve telakki ortaya koymaya çalışır. Bütün bu tanımlarda müşterek olan nokta kardeşlerim dinde eksiltme ve ilave şeklinde ortaya çıkan her yeniliğin bidat olduğudur. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam her yenilik bir bidattır da bunu ne yapıyor? Teyit ediyor. Allah hepimize merhamet etsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Allah cehaletimizi gidersin, Rabbim ilim versin, iman versin, doyan bir nefis versin, makbul olan bir dua versin hepimize. Kardeşlerim, ehli bidat, itikadi, kavli, fiili ve bütün bu uygulamalar hususunda dinde aslı ve delili olmayan şeyler uyduranlardır. Kardeşlerim, ehli bidat kavramı iki şekilde kullanılır birincisi genel bir kullanımdır ki bu anlamda ehli bidat, ehli ehva itikadi, ameli ve kavli alanlarda bidat ihdas eden bütün mezhep ve fırka mensupları için müşterek kullanılır bu bağlamda havari, şia, kaderiye, mürciye, cehmiye gibi bütün bunlar bu kapsama girer İkincisi ise kardeşlerim ehli bidat kavramı daha dar anlamda ameli bidatlarla uğraşanlar ve ihdas edenlerle ilgili kullanılır ki bu kullanın kapsamına kabir ziyaretlerinde aşırıya kaçanlar, bidat tevessülde bulunanlar, tarikatlar, zikir nevileri, ziyaretgahlar gibi bu meseleler gündeme girer. mesela arkadaşın yazdığı gibi nevruzunuz kutlu olsun dediği gibi ehli bidat ile ilgili bu iki kullanım birbiriyle çelişik değil aksine iç içedir kardeşlerim ehli bidatın daha ziyade ameli sahadaki bidatlarla uğraşanlar için kullanılmasının sebebi ameli bidatların daha yaygın ve daha çok olmasıdır ve zararı da daha çoktur bu tarz bidatları ehli ilmin yanında sıradan insanlar da tespit edebilir. İtikadi bidatları ise kardeşlerim ancak ehli ilim tespit eder. Sıradan insanlar bunların çoğundan gafildirler. Bunun sebebi de itikadi bidatların umumiyetle kapalı bir yapılda olmasıdır. bidatları ameli ve itikadı olarak kategorize etmemize rağmen gerçekte bunların iç içe olduğunu birbirinden çoğu zaman ayrılmaz olduklarını da görüyoruz. Allah doğrudan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Allah hakta ayağımızı sabit kılsın. Kardeşlerim İhtilaf ve iftirak arasındaki farka bakacak olursak, ihtilaf ve iftirak ile ilgili rivayetleri ihtiva eden dini delillere, ehli ilmin kanaatine ve ümmetin geçmiş yaşantı ve tecrübelerine bakılınca şunlar ortaya çıkar. Birincisi, iftirak, ihtilafın en şiddetli türlerinden birisi. İkincisi, bazı ihtilaflar iftira derecesine ulaşmaz. İslam ümmeti içinde vuku bulan ihtilafların çoğu bu nevi ihtilaflardır. Asab, tabiin ve selef imamları arasında ihtilaf hiçbir zaman dini anlamda bir iftiraka ayrılığa ve dini hususlarda derin tartışmalara yol açmamış. Üçüncüsü kardeşlerim, her iftirak bir ihtilaf sayılırken her ihtilaf iftirak grubuna da girmez. Evet. Allah bizlere yardım etsin. İhtilaf rahmettir. Ve ihtilaf edilen umulur ki Allah'ın rahmetine nail olurlar. Ayrılık ise azaptır. Ayrılığa sapanlar Allah tarafından şiddetle uyarılmışlardır. Kardeşlerim ümmetin ihtilafı rahmettir deyip insanları kandıranlar demek ki ümmetin bir arada bulunmasını azap olarak görürler. Ahkam hususunda ihtilaflar dini hükümleri bertaraf edecek ortaya çıkmasını engelleyecek bir şerre yol açmamak kaydıyla insana fayda sağlayabilir. Allah ihtilafın her türünden bizleri uzak kılsın. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz, Ayşe annemize, Ey Ayşe, Allah'ın dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar şeklinde kastettikleri kimlerdir diye sorunca Allah kendisine rahmet etsin, Ayşe annemiz Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Bakın bunun üzerine Ali sallallahu ve efendimiz, onlar ehli ehva, ehli bidat ve bu ümmetten dalalete sapanlardır demiştir aklı başında ve dinini korumak isteyen herkesin bu durumdan sakınması gerekir kardeşlerim ayette bu durum bakın şöyle ifade ediliyor Allah'ın size olan nimetini hatırlayın hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler oldunuz diyor şayet insanlar bu uyarılara rağmen ihtilafa düşüyorlarsa bu onların kendi icat ettiği sebeplerle ayrılığa düştüklerini gösterir Allah Subhanahu ve teala bizlere rahmet etsin iftira hususunda ölçün İftirak kapsamına ehli sünnetin dinin aslından saydığı bir hususta tamamen ehli sünnetten ayrılanların hepsi girer. Bu yönüyle ehli iftirak kurtuluşa eren fırkanın dindeki metoduna tamamen zıt bir metot benimsemiş olur. Bu farklılık, cüz'i ve teferruat sayılacak alanlarda değil, tamamen sistemi kuşatacak bir şekilde olmaktadır. Zira, teferruata ait cüz'i bir meseleden dolayı ayrılık ve ondan da fırkalaşma olmaz kardeşlerim. Aleykümselam ve Rahmetullah. Hocam hoş geldiniz. Aksine ayrılık kardeşlerim külli meselelerde söz konusu olur. Zira külli meseleler cüzi meselelerin azımsanmayacak bir bölümünü teşkil eder. Hazreti Ömer Allah kendisinden rahmet etsin. Şöyle diyor. Üç şey dine zarar verir diyor alimin zellesi münafığın Kur'an ile cedeli tartışması ve insanları yoldan çıkaran dalalet önderleri Allah bu üç şeyden de bizleri korusun kardeşlerim ümmet içinde heva ve ayrılığa yol açan ihtilafların çoğu çeşitlilikten kaynaklanan ihtilaflardır. Böylesi ihtilaflarda her iki tarafta kendi doğruluğuna hükmeder. Ve bununla amel eder. Karşı tarafı ise yanlış ve hatalı bulduğu için onu inkara yeltenir. Hıraatların, şartların değişmesi, bağlı olarak hükümlerin değişmesi vesaire. Bu tarz ihtilaf ayrılığa ve çatışmaya yol açmamak kaydıyla caizdir ama işin içine taassup, adavet, heva girince bu çatışma ihtilaflara yol açar ki bu haliyle de elbette caiz olmaz. Kardeşlerim, sünnet yoluna tabi olan insanların meşru dairede olan tartışmaları bir delile dayanması iyi niyetten kaynaklanması şartıyla ona zarar vermez iftiraksa böyle değildir tabileri ve taraftarları zemmedilmiş olup azaba düşer olurlar Allah subhanahu ve teala bizleri her türlü bidattan ayrılıktan hevaya uymaktan beri buyursun rahmetini bereketini üzerimizden eksiltmesin. Anlattığımız doğrularla yaşamayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbule. Elhamdülillahi rabbil âlemin.